Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Günaydın Günaydın Muhterem gel Günaydın Düşman topraklarından günaydın Bu sabah öyle kalktım ben ya Bu Ne oldu sabah... geçer rüyanda ne gördün e Ne bileyim öyle bir şey yaptım Biz her gün dedim düşman toprağına gidiyoruz ya dedim Düşman olur mu? Düşman olur mu? Oradan seni... dedim orada çalışıyoruz dedim Oradan yayın yapıyoruz dedim Resmen diyorsun öyle, Yani şöyle bir İnternete girdin mi dün? Ha, Görmüşsündür o zaman <gülüyor> yani, o biteni. Yani. Yo girmedim ne olmuş? Vallahi öyle. Ben, ben, ben bir şeyi gördüm gelmedim. böyle. Mahvetmiş da her tarafı bütün ağaçları kesmişler. Ya evet. 180 o... yıllık efendim tenis kortlarını. Efendim 1556 senelik e, lojmanları, merkezi. alışveriş merkezini. Alış, koskoca alışveriş merkezi yapılmış gördün mü sen sana? Evet tabii yani canım görmem. Yani sunu sırasında 20 bin kişi sana yaşıyor ya. bir şey ya. söyleyeyim ne, Oktay. Ne gerek var alışveriş merkezinde 20 bin kişinin yaşadığı sana bir yerde? Sana bir şey söyleyeyim. Söyle. Bak sana bir şey söyleyeyim. Hiçbirinin ruhsatı yok. Bak onların hiçbiri ruhsatsız ruhsatsız binalar. Ay ay ay. Doğru. Ee, günaydın. <gülüyor> günaydın Dışarıda tatlı denemeyecek bir soğuk var sevgili ya arkadaşlar Ya vallahi güneşe aldanmayın ayaz var ama öğlen sıcak oluyor galiba Bilmiyorum çünkü öğlenleri dışarıda olamıyoruz malum biliyorsunuz Güneş varsa sıcak da var güneş Bulunduğunuz varsa. ortam sıcaksa güneş hakikaten bir bakışta hava sıcakmış dedirtiyor ama Hafta <gülüyor> sonu da öyle geçecekmiş bak müjdeyi de vereyim <gülüyor> son artık bitti bunlar pastırma sıcakları Gazınızı mazınızı neyinizi varsa alın Ondan sonra yarın bir gün mağdur olmayın. Bir şey soracağım Fahri, sen e, sonuçta kartlı gaz kullanan bir vatandaşsın. Böyle aşağılayarak kartlı gaz şeyi yap. Vatandaş demeyeyim, düşmansın. Evet düşmanım, evet. Ha. Buyur canım. E, şimdi. Bu... Hainsin de bari, düşman böyle şey gibi geliyor. Kendimi o zaman ecnebi gibi hissediyorum bir taraftan. Yani tamam şey işte menşe hisset, olarak. Hisset canım, Allah Hayır, o Allah. Doğru aslında no. belki de doğru hisset, belki Bravo. de belki de ecnebilsin. ben öyle. Yani de, bizim bir tarafımız Arnavut. Yani öyle bir milliyet vermeden. ha Milliyet, verme, milliyet, milliyet vermeden. vermeden. <gülüyor> Genel. Balkanlardan yani. bölge verebiliyor muyuz hocam? Verme. Hiç Ondan gerek yok. Tabii canım. Sen kendini nasıl hissediyorsan, sana nasıl hissettiriliyorsa öyle söyle. Tamam. Evet, bir sen, hainim, biraz hainliğim var. Hissediyorsan değil, Hissettiriliyorsa. Kendileri yani sen... de nasıl hissettiriliyorsa diyorsunuz. <gülüyor> biz buradayız. Şey bizi andı. Kim bizi andı? Reha Muhtar bizi andı. Reha Muhtar bizi andı. Evet. Ee, bu karta... Hı -hı. Aylık mı 110 liralık doğalgaz alabiliyorsun? O her ay değişiyor Oktayciğim. Yoksa mesela sen her ay 110 alabiliyorsun da mı yoksa kartında mı en fazla 110 olabiliyor? Hayır, öyle değil. Nasıl? Sen evveliyatında stoklarını yapmışsın. Efendim, stoklarınız iyi. Üstüne bu ay verilen mesela atıyorum sana Eylül ayı 110 lira. Belirlenmiş bunun. Tabii devlet istatistik enstitüsü. efendim Sağ Enstitüsü. Ondan sonra E-Devlet e Sitesi. Bunlar On, hep çalışmış. Tabii ki. Şap Enstitüsü falan hepsi çalışmışlar. 110 lira. Ekim ayı 135 lira mesela. Çılgın çılgın rakamlar. Bunları yükleyebiliyorsun 136. Hayır efendim. Evde şu oldu bu oldu hasta. Hayır Hı -hı. efendim bu kadar. Git diyor. Git elektriğin anısın. Git efendim kömür yak. Bu tür şeylerle yapabiliyoruz. Yani o değişiyor mu her ay? Her ay değişiyor Ya tabii. o bir geçen bir e, toplu bir ortamda o kadar yabancı kaldım ki. Hmm, yani işte. herkes doğalgaz konusunu konuşuyor. Ama yıllarca Hayır. şey yapıldı. O şimdi Fai... o saatleri değiştirin diyorlar. Ben biliyorsun ben bu konudan konuşmaktan da haz bir insan da değilim ama. Iyi ki. Yani dışarıda kalıyorum böyle toplu ortamlarda. Seni dışarıda bırakanlar utansın ama. 4-5 kişi konuşuyor böyle. Çünkü bizim ev merkezi sistem biliyorsun Fahir. İlimmez mi? Yani hiç bilmiyorum ben bunu. Dedim ben dedim bunu bu ortamda değil ama. Bir başka arkadaşlarıma, daha iyi sorabileceğim arkadaşlarıma bak, sorayım. Cevapları şak şak yapıştırayım. Yapıştırırsın. Şimdi yıllarca şey Velis arada... diye yapıştırayım <gülüyor> gerekirse dedim. Çok değerli bir de konuğumuz var. Onu birazdan açıklayacağız. Ee, Ankara Doğalgaz Aboneleri Mağdurları Derneği Başkanı Ege Kayacan burada. Ee, ona da bir günaydın demek istiyoruz. Günaydın hoş geldiniz. Efendim günaydın Ankara'mız 5 An milyonluk bir, bir şehir 5 milyon bir şehir Burada %80 oranında doğal gaz aboneliği yaşanmıştır %80, şey 80 ya. abonelik 4 milyona tekabül eder Kartlı sistem tabir ettiğimiz ön ödemeli doğal gaz sistemi Ankara'mızda uzun yıllardır devam Gönderelim etmektedir Gönderelim mi ne yapalım Yeterli. Size bir hayırlı şey, bir teşekkür teşekkür sonuna geldik. <gülüyor> Vallahi güzel bir şey gecim ben bunu e, beğendim. Bunu koy. Yeterli. Yeterli dedik lan. C lan, lan Doğal, God, abone derneği. Bir tuşa bakar Ege. Bir tuşa bakar. Bir tuşa bakar. Parmağımı görüyorsun. Aslında bu yaptığımda haksızlık yani e, şu stüdyoya geldiğimde mikrofonumun başında bir bardak kahve bulmak beni o kadar duygulandırdı ki. Demek ki ben yerin öbür gün geberip gitsem her sabah bir karanfil bir <gülüyor> ra rahmetli elinde mikrofonun önüne bir karanfil yerine. Çünkü karanfil en sevdiğim çiçek değil onun yerine bir kahve. Çiçeklerden ne peki olmaz. Ne isterseniz öyle bir şey varsa. Çünkü kahve mesela bir gün durmaz da çiçek bir iki gün durabilir. Hani böyle bir çiçekte şey de yani size zahmet ve gelbere e, diye gelbere bir tane gelbere yok da kılıçlı saksı çiçeği yani yapma abi. çiçek mi kılıç, kılıç falan filan kılıç mı onlar da olmaz ya yap yani çiçekli mi çiçeksiz mi gerçek kılıçlı çiçek olsun çiçekli olsun yani. çiçekli dedi onu desenli çiçek şey çiçeksiz yapma çiçekler var e, onlar, yapma çiçek diyor da en sevmediğim şey her şeyin yapmasını sahtesini severim bir çiçeğin yapmasını sevemedim Be, bunu, bunu, da bir kenara, bunu da bir kenara yazacağım ya. Adam bu sabah adeta şey gibi ya. Ne oldu akşamleyin böyle bir resmen adama bir format atılmış. Bir ben yet, bir yayın... gün yayına gelmedim ya. Ha, onun mı etkisi var nedir böyle? Bir günlük Dün... yayına gelmeme cezası. Dün Oktay'a da itiraf ettim ha. günlük konuşmamızda. Sabah kalktım ondan sonra gitmesem ya baby dedim. Kendi kendime. Evdekiler de sen gitmiyor musun falan filan diye böyle. Belki gitmesem. O kadar da sıkıntı olmaz falan diye düşündüm. <gülüyor> Ve gerçekten Ondan de... gün içinde bir iki tane telefon konuşmasından başka bir şey daha korkmadım yani. Dinleyicilerimize de ben buradan tavsiye ediyorum. Şu dakikalarda işe gitmesem ya deseler ne olabileceğini bir gözlerinde canlandırsınlar. Bugün onu hakkılarını kullansınlar. Sonra gün içinde o kadar değişiyor ki her şey. Bütün vücut kimyası değişiyor bir anda. Yani tabii bir de biz telefonla konuştuk ya radyodan. Biz Hı -hı. seni aradık ya evet. uyumuşsun tweetinden sonra. Cık, gelmiyor musun abi falan? Ben bugün gelmeyeceğim. Bu, bu lafı ettikten sonra mı bunları düşündün? Yoksa öncesinde düşünüp karar vermiş miydin? Çünkü çok net söyledim ben şaşırdım. Yok çok yani, düşünme Yok ya falan <gülüyor> Çok düşünmedim. <gülüyor> Böyle düşünmeden. bir cevap verdim ben. Aslında çok düşünmeden içimden geldiği gibi konuştum. Her zaman öyle konuşurum özür dilerim. <gülüyor> Her zaman öyle konuşurum. O belli. Aklımdan geçeceğini söylerim. En son söylenecek şeyi başta söylerim. Herkesi kendim gibi bilirim. Kisinin yüzüne söyleyemeyeceğimi arkasından söylemem. Ve mükemmeliyetçiyim. Ve, ve tek bir gün. Takım çalışması. gittiği gün bitmiştir. Gider <gülüyor> gittiği gün bitmiştir. O beni değil. Ben onu değil, o beni kaybetmiştir. Ve tek bir bence bunların arasında kötü özelliğin var. Önce konuşuyorsun, en son düşünüyorsun. Bazen <gülüyor> <gülüyor> hiç de düşünmediğim de oldu. Bakın... Çok e, uykum varsa düşünmezsin. Bu konularda bize yardımcı olacak birisi mi attığımızda yoksa e, bir yanlış telefonla mı maruz? Yanlış bir telefonla... İngiltere kaynıyor şu anda. Neyi mi kaynıyor bu? Kayni. Ayrıca ay, ay, yok, görünceyi götürmedikleri için mi? Kayni çünkü yok. Southampton kenti yakınları kaynıyı. Ee, Southampton. Habbesip. Bakayım Southampton nereye geliyor? Hemen şeyin. Beri tarafı var. yanı He, doğru. yanı. Haftalardır insanlar uyuyamıyor. Ve, neden? Velev ki diyorum ya. Demek ki bir ee, şey aa, bağlayacağım. Ben okudum onu gazetede. Valla ben de bir şey oldum ya. Ne oldu? Bulunmuştu. Var. Evet bulunmuş. uul uultu uğul, mu? Uultu var kasabada. Komik bir şey varsa beraber gülelim mi demiş belediye başkanı. Ha, Valla komik bir şey yok. Yok yani sadece doğal ortam. Doğal, doğal ortam, ortam uultusu mu? E, balıkların... Hı? balon balığı hı hı. bir tür balon balığı'nın gürültüsüymüş bu ama ne gürültüsü ne ki gürültüsü, ne gürültüsü? <gülüyor> çağırıyor neyi E'ye çağırıyor. Aşka davet yani, mi? Aşka davet işte daha çağırsa. Valla mı? Uğul. Tabii canım. Uğul. Uğul. Saat, uğul. Yani balığın sesiyle devamlı şey dediniz. <gülüyor> everybody, everybody, everybody. İngiliz everybody balığı. Everybody knows. Tabii. Everybody knows. Çok güzel. Saat 10'da başlıyor. 22'de. 22 civarında başlıyor. Ve güneş doğana kadar aralıksız olarak bir homurta, homurtu. Homurtu. Bir uğuldama. Hmm. Bu hu şey. hu Huzursuz olur. Çünkü Aşka davet değer davete icabet edilmemişse bir huzursuzlanma olur. Bir de tabii. Bir de yani eğer balıklar şimdi çok özür dilerim. buna Dişi erkek balık hadisesi vardır tahmin ediyorum bu balıklarda. Var tabii. Hayır ha, yok. Erkek balıklar. <gülüyor> balıklar. <gülüyor> Genel şey aşkım. Yok. Var var. Şaka, şaka yapıyor. <gülüyor> Ege, şaka Erkekler yapıyor mi var. çağırıyor dişler Erkekler çağırıyorsun. Humur homurdanmaları normal yani. Erkekleri çağırıyormuş balon balıkları mı Dişiler Belki mi bu... çağırıyor? Ha, o söylentidir. O zaman şeydir yani kadın şey diyordur. Biz bu kadar halde hala gelmediler. Ne bu terbiyesizlik? Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Sanki şey erkekleşme döneminde falan. eş bulamayan erkek balıkların homurdanması da olabilir. İşte oymuş. Abi araba ne olacak ya? Ara araba ne olacak. Çağırıyoruz dönem. gelmiyorlar. Arabamız olsaydı sonuçta gelirler abi. Araba istiyor, arabaya bakıyorlar. Yok yok konuşmuşlar sonra balıklarla. Çok eğlenceli. Çok gürültü oluyor. oluyor. Hepsi çok memnun çünkü birebir. Peki insanlar yani, mesela şimdi sayıca çok dengeli erkeklerle dişilerinin. Ay, i̇nsanların o... böyle cinselliğiyle gece örtüşür ya bir şekilde ha. hani ayıp falan filan da hayvanda el ayak çekilince dedikleri şeyler el ayak çekilince işte baş başa kalınca karanlık oldu falan aklına gelir bir şey olur da balıklarda öyle bir durum yok ki niye onlar geceye bıraktılar bu işi belgesellerde görürüz güpe gündüz yani bütün evet güpe gündüz o e, savar savana dedikleri yerde o, o, ben de... hiç gece görmedim bilekiz gece, gece avlanırız planırız. efendim gece uyuruz. avlanırız bir şey yaparız gündüz abi rahat ediyorlar demek ki hayvanlar balıklar mı ha Tekne yani, falan yok. Kafamız karıştı. Yok yok. Sessizlik, sakinlik değildir belki aradıkları. Belki... fantazidir. fantazidir şey belki oluyordu. fantazidir. Onlar Karan... belki fantazi şeyine denk geldik. Hep mi? De... Fantazi. mi? Hayvanların fantezi dönemi. Doğru. Tabii, doğru. O da olabilir de. Karanlıkta Hayvana... şey yapıyor olabilir. Hareketleniyor olabilir erkek balıklar. Hareketleniyor balıklar. Şey derken Oktay böyle bir... <gülüyor> böyle bir oldu. İşte ben. bak omurtuların başlangıç sebebi oldu. Yalnız bir bölgede e, erkek popülasyonu hakikaten fazlaymış. Onlar e, tabii... Dişiler erkeklerini seçtikten sonra kalanlar baş başa. Kalan erkekler bağra bağra homurdandıkları için sabaha kadar da devam ediyormuş gün aydınlanıncaya kadar. Ben de demek? O, sabaha olur. kadar ben de size huzur dilerim. Size yaptığınız aşkı da e, Zindan zi, ederim, zehir edelim. Zehir ederim. Ederim. zemberek vallahi siz şey yapıyorsunuz. Size pro... şanslar diniyoruz. Vallahi yani uykusuzluk problemi diye doktora gidiyormuş ya bütün Hemen halk. Oradan o zaman yol yapsınlar. Aslında çok doğru. Denizi Çünkü neden? Yol Nedir? Medeniyet Medeniyete medeniyet homurtu diye bir şey olabilir mi? Tek sestir ya medeniyet dediğin nedir? Tek ses, tek yürek, tek bilek. Bağırtmayın beni sabah sabah. İkdişte de deseydin çok sözün. Tek dişimi. Hı? <gülüyor> Altılı yedim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sabah i̇şte bu adam bu şarkıyı yaparken girişi de şans yoncasının girişine aynı olsun dememiştir. Bir dememiştir tabii canım. Olsun ama o da düşünmeden yapmış ama hayırlara vesile olsun. Güzel de bir giriş müziği olmuş. Tabii ki. Canım benim. Eşek sütününden mi bahsedelim biraz yoksa Türkiye dünyada kaçıncı akıllı ondan bahsedelim? Ondan ba bahsedelim. İkisinden de bahsedelim. Eğer birbiriyle ilişkisi varsa. Cık, hiç yok. Yok muymuş? O zaman ne içiyoruz eşek sütünü? Eşek sütü hiç içmedim ki ya. Astımdan Aslım. kansere kadar pek çok hastalığa iyi geliyormuş. Zaten öyle bir şey olunca bin bir derde deva dedikleri kansere hadise. Kansere iyi geliyor deyince bir şey oluyor benim gözümde ya. Bir, hangi bir, bir, kansere kardeşim Vela. E, hakikaten geliyor, yani öyle. öyle. İşte güzel bilimsel bir yaklaşım. Hücre bozulmasına o diyelim o zaman. Ha Bak ne güzel söyledi. Ne güzel söyledi. E, beyin gücünde Türkiye dünyada 14. Hocam, sırada. Hocam gücü mü göçü mü onu tam net verirseniz. Gücü. Gücü gücü gücü. Ankara gücü Bu Beyin gücüyle beyin gücü. eşya bükme yayışmasında mı 14'ün yılı? bakacağız şimdi beraber. Ben de... Geçen gün şey çıktı ya işte şehirlere kaç para ediyor? İstanbul'un değeri bu kadar falan filan diye hesaplanıyor ya. Ne zaman şu, çıktı şu, o kadar. ya? Aa, Satın almak isteyenler şey... için mi çıktı işte? İşte bilmem kaç milyar euro. Yok Paris'in değeri 750 milyar euro falan, falan Ha falan şu şey Paris'teki metronun uzunluğu ne kadar? New York'u 2098 yılında Yok. İstanbul metrosunun uzun. Onu mu diyorsun? Falan? Yok onu demiyorum. Tamam. Ona, ona benzer bir şey de hani o kaç para bu kaç para o kaça bu kaça diye şey yapıp hesapladıkları bir şey. Bunda da beyin gücü dedi. Be Gücünü. Mesela atıyorum Ege'ninki şu kadar ediyor atıyorum, Toplam şey mi 200, acaba? 200-250 lira toplamda ne, ne kadar Toplam IQ'nun nüfusa bölünmesi mi? Gibi. Gibi Öyle çünkü e, Türkiye'deki zeki insan sayısını vermişler hı hı. Ne cesaret bilmiyorum Bir Şey var mı? Mesela. Zeki ama çalışmıyor sayısı <gülüyor> O yok Öyle bir şey yok ki Türkiye dışında. Zeki ama Aa. çalışmıyor endeksi olmadan bu araştırma hiçbir anlamı yok. Abi şimdi bu Amerika'da yapılan bir e, çalışma. Amerika'da da. Amerika'da tüm dünya incelenmiş. Çok zeki arkadaşları bozuyor diye bir şey yok mu? Yok, mi? hayır canım. Amerika'da ay, öyle ay, bir şey. Ay. O Türkiye şey bir şey ya, Şu özel bir şey. harcadığı zamanın yarısını derslere harcasa endeksi var mı? O da mesela Türkiye'ye özgü bir şey. Yani şey de öyle. Kim? Neye gülüyorsanız söyleyin biz de gülelim. Ha. O da öyle. Harikomik yani bunlar mi? hep Türkiye. Ama yani işte zekilik zeki olmamak, işte ne bileyim beyn, beynin gücü falan bunlar daha uluslararası değişkenler. Şöyle OECD 3 yılda bir uluslararası öğrenci değerlendirme programının verilerine dayandırarak bir takım sonuçlar çıkarıyor. Ee, yine geçenlerde yayınladı. Ee, demiş ki Türkiye kaç kişi varmış ya? Ben size sayı vereyim biraz saçma gibi. Zaki görünüyor adam ama, sayısı mı? 421 bin zeki insan varmış Türkiye'de. Ben biraz size hissettirmeden çok bozuldum mutfakta bunu <gülüyor> okuduğum zaman. Dışarıda mı kalıyoruz? içeride miyiz? Çok da önemli değil ama. Ben yani biz olarak değil de genel 421 bin bölüm 75 mi oluyor? Ama bu zehir dediğimiz adamlar mı? Yani zehir kafası çok... çalışan değil zehir gibi olanlar mı? Vallahi zeki deyince benim aklıma şey geliyor. Yani Ortalamanın biraz üzerinde. <gülüyor> öyle bir öyle bir şey geliyor 400. Neyle yapmışlar bu şeyi mesela e, bu post cihazına kağıt takma falan sınavları mı yapılmış? <gülüyor> ne tip şeylerle bakalım yani? şey. Her ülkede e, öğrencilerin okuma, matematik ve bilim derslerinde ondan sonra gösterdiği e, performans mesela bir değişken. Ondan sonra psikoloji. Alanında bir araştırma yapılıyor. O bir buçuk puan Sibelcan diyetine bağlamışlar. Ama yani. bizim eğitim sistemimiz de biraz şey olduğundan zayıf olduğundan eğitimini ölçmek şey yapar. Haksızlık yapar. Yoksa ne zeki adam. Ama öğrenci demiyor. Yani bu bir tanesidir de 421 bin zeki insan demiş. İnsan demiş doğru. Yani, yani bu kadar var da demiş. Tabii bizim hesaplarımıza bir gelin. en birinci olur da diyenler de bu 421'in içinde mi? Ee, he, tabii onlar da dahil. Onlar da dahil. Matematik ve sözel testlerde ilk altıya giren öğrencinin ortalaması tespit edilmiş. Sonra bu ortalama her ülkenin nüfusuna oranlanarak ülke başına düşen akıllı insan. Bilmiyorum bana biraz şey geldi ya. Bir az geldiği için itiraz ediyorum. Bunlara bakmama gerekiyor. Onlar bir daha baksınlar. 421 bin olur mu ya? Ham beyin gücüne bakıldığı, iç ve dış güçün etkilerinin hesaba katılmadığı e, aktarılıyormuş bu eleştirilen e, şeyler. Ortalamaya bakıldığında sadece Amerika'nın 24. olduğu ancak genel nüfusa oranlandığında İlk sırada yer aldığı ortaya çıkmış Amerika'nın. Yani en fazla ziki insan. En, zaki adamlar Amerika'da. Amerika'da bulunmuş. Ama beyin göçü tabii. Beyin gücü ve beyin göçü arasında ince bir çizgi olduğu da hepimiz tarafından biliniyor. O da var. Japonya, Güney Kore, Almanya, beşinci de Fransa'ymış. En Biz, birinci kim? Işte Amerika. Amerika, Japonya. Biz kaçıncıyız? Gırk. İşte bunda bu bunlar son soruyla beraber herhalde gene bir ilk 20'den ben, çıktık. Bence bir önceki soru da öyleydi. Bir ya. <gülüyor> yani. Amerika'dan sonra sayıyorum. En bir kim diye girdi. Evet yani. <gülüyor> <421 gülüyor> Efendim <tamam>, sen bir <gülüyor> tek sen varsın. 420 <gülüyor> yo bin, ben de yokum. 420.999 <gülüyor> arkadaşında mutluluklar dileriz sana. <gülüyor> hey yakın <gülüyor> arkadaşların <gülüyor> onlar olsun. En başta sorduğumuz sorunun cevabı çıktı. Kaçmış ya ben kaçırmışım. Yokuz. Biz yokuz. Hiç mi yani? Dünyada o kadar ülke var. Sıralamaya koymamışlar mı? Var 14. Fahir. 14.üz. Tamam onu bilelim biz. 14 e. Ekonomi'de de 14. sıradayız. Bak tesadüfün böylesi ya. Orta. Oyun düzeyiz 17 miyiz? Hı hı. O zaman bayağı 14'e gelmemiz garanti gibi. Ekonomi'de riskiyoruz. nasıl 17'yiz? Ekonomide Türkiye yıllardır 17 numara. Bir ara 18'e düşmüş. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi diye geçer. Büyük ekonomi olarak mı? Büyük hı hı. ekonomi. Yoksa zekice ekonomi olarak Hem zekice hem ekon e büyük ekonomi olarak. Aa çok zormuş böyle vallahi insanın. Yöresel konuşması ne kadar yıpranır? Bir eşekten olarak. günde en fazla kaç litre süt çıkar? Şimdi süt eşeği diye bir şey var mı? Teşekkür ederim. Var Yetiştirme eşek dediğimiz bir şey var mı? Yani ben süt eşeğim diye çıkan bir şey itiraz edeme. Lütfen bana yüklemeyin bir şey. Yük, evet. Ben süt eşiğim diyor. Hem yük de taşır. Yani. Yük, yük taşımaz. Şimdi sen inek şey yapıyor musun? O inek. Sen bunu ev gibi düşünme. Öküzü Bu eşek... mesela ama bundan hayır, bir ayrı. şey olmaz diyerek boğa da olmaz bundan, bundan zaten şey evet, yok. Bundan bir, bir cecik şey olmaz diye. Kaan'ı'ya sürüyorlar da. Kaan'ı'ya sürüyorsunuz. Götürdüğümüz... Nerede kullanacağız öküzü ya? Doğru ya Kaan'ı da kullanabiliriz. Nerede ben çünkü onu düşünüyorum. Nerede kullanabilir? Kaan'ı da kullanabiliriz. Süs öküzü olabilir. Ee, ama eşekte hep taşıma amacıyla kullanılıyordu. Ya, Bazen sıp... de şov. Ama yani şöyle taşıma etkiliyor bilmiyorum ama sıpası olan eşeğin daha çok süt olduğu kesin. Neden Spasi. çünkü sonuçta ana ana spası derken Spasi. orada kafada şey yapılması Sıpası be e Tabii demiş. canım yani spası olmayan eşeklikte Niye süt olsun Hiç bak dikkat ettiysen sessizlik sessizliği koru, sessizliği ben koru ben Duymazdan gel Türkiye Türkiye'nin 14. Var. sıradan gerilememesi için susuyorum. <gülüyor> spası var bu şeyin demiş 8 ay süt verebiliyormuş spası olan bir eşek Ona bir şey demiyorum Tabii ki kimse yani geldi 7 ay verdi diye bana itiraz etmesin Yaklaşık 8 ay diyorum ben onu lütfen şey yapmayın. 8 ay rahat rahat süt alabilirsiniz bir eşekten. Ve 60 liradan satabilirsiniz. Kilosunu mu litresini mi? Hocam çünkü o farklı biliyorsunuz ya. Gerçi bunlar sıvı olduğu için litresinden bahsediyor olabiliriz. Eşek sütü. Çok, 14, hala 14. 14. sıradayız. <gülüyor> bayağı iyiyiz. <Biz gülüyor> korumaya devam ediyoruz. Eşek sütümüzü neyimize, her şeyimize iyi geliyordu. Astım. Mi? Bronşit hastalığın tedavisi nasıl çiğden mi içiyoruz bunu? Hafif kaynatacağız herhalde. Kaymanım ayman alabiliyor muyuz hocam? Var herhalde şey? alınıyor ya. Hmm. Herhalde alınıyor. Biraz ekşi ekşi oluyordu galiba. Ekşi değil mi? kekremsi olabilir. En fazla eşek sütüne kekremsilik olabilir. Ben nedense <gülüyor> eşek sütünü bir gözümde canlandıramam. Gözümde de çok çirkin bir şey canlanıyor. Yani nereden sağlıyorlar diye düşündüğümde kitleniyorum. Yani kolay gözünde canlandırman lazım ki. Yani tadını şey kafada bitiren dedi. <gülüyor> Yüzünde canlandırdım kafada Yüzünde <gülüyor> canlanınca <gülüyor> koskoca mazi. Bak hemen aklıma geldi. Ege, sağ ol teşekkür ediyorum Vallahi beni götürdün getirdin. <gülüyor> Sen neye bakıyorsun burada dünya genelde bir şey bir dünya haritası falan gördüm. Ege, dünya eşek yüzü dağılımına bakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz valla. Bu arada dün bir tane alışveriş merkezi açıldı. Ankara'mızda. Daha doğrusu bir tane daha alışveriş merkezi açıldı. Oh be. Ondan sonra açılışını başbakan yaptı. Ee, orada bir tane bir mağaza biliyorsunuz iç çamaşır mağazası dünyaca meşhur diye bilinen iç çamaşır mağazası <gülüyor> açılış esnasında ki ben kapattı şimdi açtı tepki. Savırlı mı? tavırlı değil ya. Donlar monlar görükmesin hiç bunlar şey olmasın diye e, ortalığa dökülmesin, rahatsız olmasın kimsecikler diye Alışveriş merkezi açıldığı zaman hep kapatacak mıymış bundan sonra görülmesin Yok o normal zamandı. Başbakan falan yetkililer gidince açıyorlar. Ha açılışa gelen. Çünkü mesela öyle bir şey olursa açılışa geldi tabii. Yani başbakan... ha, açılışa gelen büyükler. Hı -hı. Büyükler. Onlar geldiği devlet için Büyük. kapatıldı yani. Tabii şimdi devlet büyüklerimiz inceden bir de şey yaptılar. Bir de tatlı bir ayarlama yaptılar. Bir daha böyle AVM yaparsanız ...ismini biraz Türkçe koyun yani en azından hı hı. yani bu böyle olmuyor falan diye ismini tutmuşlar bir de yabancı isim koymuşlar. Ee, ee, mesela Everybody's nişantışı gibi. Çok güzel. Nişantışı Türkçe ya. Nişantışı. Nişantışı da Türkçe mi onu da bilmiyorum yani. <gülüyor> e, tabii Türkçe'ye mal olmuş bir şey. Ondan sonra. O da öyle yalnız ona da ona da baskılar sürüyor ismi değiştin diye. Evet çünkü her gün açık değil mesela o. Evet, <gülüyor> neden? Doğru, baskılardan doğru. dolayı. Sıkıntı var doğru. Hep baskı hep baskı. Niye şey başbakan gezerken yani işte don... donları kapatın sen... bağırmasın bize diyemiyorum e, Ondan sen... değildir o ya kimse açıklamadı mı onu? Ya, ondan değildir ne? De, şey... Bilmiyorum ben de muhakkak bir açıklaması var. Var var şey öyle? dükkan hazır değildi daha o yüzden böyle dandini bak... ortalık gözükmesin diye kapattık tamam, dediler. Ama işte. ondan sonra zaten ilk gün yani daha doğrusu dün hemen açık akabinde başbakan gelince kapalı tamam. sonra tekrar akabinde açık gibi böyle açıklık. Tam o sırada esmeriz. hazırladılar demek. Yani. Ha, Öyle o arada o esnada dedikleri hazırlıklarını tamamlamışlar. Ha, ne diyelim işte şey olsun hayırlısı olsun. Ama o, ben olsam mesela şey yapardım. Dükkan ha, sahibinin şeyi mi acaba? Dükkanları ya, gezerler dükkan ya. Dükkan sahibinin değil büyük ihtimalle yöneticinin yani yes, ABM yönetiminin, şey, yönetiminin şeyi. Adam şey diye bağırıyordur. Don satıyoruz kardeşim. Esrar mı satıyoruz? Orayı mı satıyoruz? Ha, şey olur şimdi bir normalde böyle devlet büyükleri bir yere gittiğinde pazara gittiklerinde bakarlar. Devlet büyükleri mi? Devlet <gülüyor> büyükleri öyle Hı -hı. geçer ya Hı -hı. hükümet yetkilisi diyeyim ya doğru, da doğru doğru ondan doğru. sonra böyle bir pazara giderler bakarlar incircinin orada durla alır bir tane ikram eder yenir al bari ya, ya vallahi falan filan diye öyle şeyler olur e şimdi burada da AVM'nin içinde bir gezilir e dükkana gelince de tabi ne yapacaksın illa ki bir hediye vereceksin e don dükkanı doncu bir öbürü takım elbise efendim bu sizin kravat, verir bir, şey verir, kravat verir bir şey verir kravat verir bir şey hediye tabi gönlünden kopmuş ama şimdi öyle de tabii verilmez. ki Verilmez Onun için herhalde dediler Şimdi böyle bir şey Riks demiş riks, sonuçta tabii, Bu bir Riks Büyük Riks En iyisi demiş dükkan Dükkanı O zaman kapatalım En iyisi kapatalım. biz gizli gizli Yani gizli de değil de Gözden bırakma Yok şey gibi tam El altından veriyor Başbakan gelince kapatın sonra açarsınız Ölü de yapmış ya Benim şey planım var ya Ölü taklidi yapmış dükkan Bu zaten bu daha önce yapılmamış şey değil Oktay Çok akıllıca ne? Bence de çok akıllıca. Çok akıllıca. Bir yetkili geliyorsa ne yapıyorsun? Hemen kapatıyorsun. Çünkü sorabilir, soruşturabilir. Öyle tabii Yap yapacaksın. Yani bir Walter White'tan öğrendiğimiz budur. Bu tip hareketlerdir zaten. Ama burada benim karşıdaki e... beyaz eşyacıya geçmiş <gülüyor> <gülüyor> Yani burada benim şüphem şey ne? Ee, bir uyarım gitmiş mi yoksa kendi kendilerine mi yapmışlar bunu ya o, o bilmiyor ki bir anda ne uyarısı ne uyarısı onu da, onu da bilmiyorum kapat kapat, kapat, kapat. ne ulan, ulan, bütün onlar hoca geliyor dersi girin falan e, diye böyle bizi ikimiz de tekrar şey olduk ya karşılaştık ya dün biz bana çok güzel bir hediye aldık gerçi yani buna hediye, denmez. hediye aldık bana bir şey alındı evet faire aldık dün böyle çok güzel uzakta pardon Gross markette mi Gross Dün, de değil bir AVM'den aldık. Glo Gross Market öncesinde Olağanüstü alışverişle toplandık. Olağanüstü alışveriş gündemiyle. Ben gelmeyince ne yaptınız? Kendinize alışverişe mi verdiniz üzüntüden? Cık, yok ya, yani üzüntüden değil Neşveyle. Neşveyle gittik. Ne aldınız? Ben bir tane bana helikopter aldık. Ayıptır söylemesi. Aa çok güzel. Evet. Uçurabiliyor musun? Vallahi Oktay gördü. Uçurduk yani. Uçuruyor valla ya. Uçuruyor. Biraz büyük olsa ben, beni yani oradan buraya bin bak atla bak falan diyecek. Yani Arkama hakikaten. atla götüreyim diyeceğim noktaya geldim. Çünkü son dönemde helikopterlerden de çok etkilendim. Onun da etkisi var yani. Sürekli bizim tepemizde uçuyor. Vır vır vır vır vır vır vır vır vır, vır. Bari dedim o başladığı zaman bana bir neşve olur. Duya şey mi kendi helikopterimi uçurum. Siz bana helikopter uçuramazsınız. Ben kendi alikopterimi uçururum diye. Neyse. O mesajı verdi. O mesajı verdi. Ankara'ya o mesajı verdi. Sonra tabii biraz antrenman yapmak için biz onu... Denedin dün? Dün denedim onun da macerasını anlatacağım. O tam AVM'de uçurmalık şeymiş. Evde hiç öyle olmuyor. Nasıl? Niye? Evde, çünkü çok küçük geliyor. AVM'nin içinde uçururken AVM geniş biliyorsunuz böyle iki tur dükkanın önünde uçuruyoruz o koca alanda. Hemen birden bir görevli gelip müdür geliyor, müdür geliyor diye. Yıllar önce biliyorsunuz benim böyle çok etkilenme. AVM'den de... müdürün Şimdi görevli orada. Şimdi zaten müdürün ee, şey değil midir ya? Şimdi, Koyduğu yasakları. İşte tamam, müdür şey dediği yapmaz. hemen içeriye şey yapar. Bence istediğiniz gibi uçurun. Müdür dediği kaldırırsın. İkimize de laf gelmesin diye mi geldi? İkimize de helal. Ya yap. yasaktır o. Ya yasak ya da denmiyor. Yani müdür hiç. geldiği zaman mı yasak gibi? Şimdi şöyle aslında faal bir ortadan anlatmaya başladı da. Şimdi e, bizim alışveriş yaptığımız dükkandaki görevli çok sempatik bir arkadaşımız olmasına rağmen biraz sıkıntılı evet. bir arkadaşımız. <gülüyor> Aynı zamanda. Yani e, yeri, yerinde duramıyor. Konuşmaları evet. iki cümle arasında uyuyor, bu... bazı cümleler yok. <gülüyor> yani sen tamamlarsan anlıyorsun. Ama tamamlamazsan boş gibi gelebilir. Yani e, o yüzden belli ki daha öncesinde bir şey olmuş. Bir e, alışveriş merkeziyle bir çatışma olmuş değil evet, mi bu konuda yani Çünkü böyle buraya gelmiş uzaktan kumandalı şeyler olduğu için en güzel alanlar aslında tabii doğru yani AVM dışında ben şimdi bugün gidip biz de scooter binmeye AVM ye gidiyoruz yerler Jollop gibi işte özel skutura yani alışveriş merkezinin o skuturu çocuk değilse bilmek de, yasakmış. Evet. Aynı, aynı dertten muzdarip. Çocuk, yani çocuk. alışveriş merkezi, dükkanda çalışan çocuk lavaboya falan hep böyle skuturla gidip gelmeye çalışıyormuş hızlı olsun diye ona da kızıyorlar dedi. Yani tabii çocuk yani böyle özellikleri var ama yani pek çok haklı olduğu yönde var. Yani o yüzden böyle bir şey oldu ya koridoru çıkar çıkmaz sanki dünyanın en yasak şeyini yapıyormuşuz gibi bize şey geldi. İçeri içeri içeri içeri bir de orada... Çocuk da şey yaptı paniye kapandı. O da, da paniye bizde... kapandı. İçeri lanet olsun. Helikopterim dışarıda. Bırak ben sana yenisini veririm. He bir... uzaktan kumandalı değil mi kardeşim bu? Uzaktan kumandalı. Siz içeride durun. Helikopter dışarıda. E, belli güzel. orada kuru temizlemeci var yanda ya. Kuru o temizlemeci de uçuracak. Onu uzaktan uçuru... kumandalı. Ya olur. o uçuracak. Ya yandaki o şey dükkanı uçuracak ki içeride bir sürü helikopter olduğu da gözüküyor. Direkt Varsa hebesini aldın mı helikopterinden? Daha anlamadım. Delisin ya sen daha. Sen niye evde uçurdun o zaman? Çıksaydın dışarıya. Otte ormanı var. Otte ormanında uçuracağım. Otlu ormanında uçur. Alışkın orman. Hakikaten <gülüyor> doğru. <gülüyor> Helikopterlere alışkın Tabii uçurlar. Tabii ya. Valla o hayvanlar falan da şey merak ediyorlar. Iki, küçük üçünlü. küçük tüplerden biber gazı da yapın. Ay canım minnoş olur onlar Ay, ya. Ay çok tatlı. Bak nasıl revke <gülüyor> geldi. İşte böyle bu da bizim Ay. anılarımız Ege. Anılarımız. Anılar da ya. daha devam edecek. Yeni saate geldik. istersen şöyle güzel bir yeni saat coşkusu yaşatacakmışız. Peki şimdi şey. o aynı AVM'ye başkaları gittiğinde onların... Kaldı onlar orada, için kal. şey... Ha kapanmadığında ne? don mağazası ha. şey mi diyecekler biz seks manyağı mıyız Bize niye kapatmıyorsun bizi biz geçerken de kapat demezler mi ba, ben de şey olacağım gideceğim yani diyeceğim kapat. biz meraklı yani öyle mi gözünüzde öyle miyiz yani yeterince... biz geçerken de kapatın demezler mi derler ama yeterince bağırmıyorsa önemsemezler ha, Yani biraz bağırması lazım ne kadar bağırdığına bağlı sesinin yüksek çıkması haklı olduğunu göstermez bu arada evet Victoria'sında Victoria Hanım'ın da Ergele koncu olduğunu. buradan da anlamış. Yoksa olabilirim. dünyaya duyurmak zorunda kalacaktık mağaza kapanmasaydı büyük bir şey oldu. Buğnu kapanmamasının tek bir sebebi olur Victoria'nın sırrı çözüldü diye de şey yapacaktık ya. Yani. Doğru aslında. Post... Ey Victoria diye burada şey yapacaktık. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Boder Sabahlar Radyo Türesi Boder Sabahlar devam ediyor. Sevgili Salatseverler Buyursunlar efendim. Programın... Bizi dinler misiniz? Bak ne güzel söyledi. Ne güzel söyledi. Programın ikinci yarısının ilk çeyriği. Gene Alacalı başladı. Kayseri Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde dün şempanze Davut e, kaçtı ve Kayseri'yi karıştırdı. İkinci kaçışıymış. Ben dün şimdi bu... Bir firar hikayesi. Biraz internet başındaydım dün gece. Sen ne yaptın? Dün biraz şey diye söyledim. Ha, bütün haberlerde mi? haberdarım değil mi? Evet Hoşumuza yani. gitti herhalde. Çok hoşumuza gitti. Demek ki şimdi sen programa geldiği için şey, gündemi takip edemiyorsun. O kadar büyük bir ayıp yapılmıştı ki dün Çok mantıklı sitesinde. bir tespit. Çayımı yudumlarken söyledi. Evet, onu hemen şey yapmam. Benim mantıklı tespitlerim üzerine hiç konu konuşulmuyor zaten programda. Tespit adam abi. Tespit esprisi yapıyor. Evet abi. Bu yalnızca tespit. Kayseri'de maymun. Bu yalnızca tespit. Evet. Ne maymun, itiraf, bu yalnızca tespit, evet. Yani yani neydi diye hatırlamaya çalışıyorum. Evet. Kayseri anlat hadi Kayseri anlat. Kayseri'de maymun paniği haberinde bir tane maymun. Kocaman maymun zaten şempanze yani. yani işte. Eşek kadar maymun ha, işte ya. Aynı fotoğraf. Yanında da iki adam ve gazetedeki haberde maymunu çember için almışlardı maymun paniği diye. Bu iki arkadaşla karıştırmayın de. O kadar ayıp ki o adamlara maymunu çember için. Almak. Bence maymuna da ayıp. Maymun çok ayıp ya Maymunu niye değil. sen şey yapıyorsun maymun ya? Maymun kızların bacaklarını ısırmış Bu ikinci kaçışı. Kızların bacaklarını ya maymun ısırsa hakikaten iz bırakır. Daha önceki şey. Ha daha önceki Bu, bakası ikinci mı? İkinci ka kaçışıymış. Ha onu okudum sonra kızlar için bir üzüldüm. İlk kızda mı kızların bacaklarını ısırmış? Hı hı. İyi hayvan anısı anlattığımız gün aklıma geldi. O kızların anlatacak ne kadar korkunç anıları var yani. Kızlar ne ya? Birkaç tane kızın bacağını. İki mı tane kızın bacağını ısırıp dönmüş. Yani bu <gülüyor> ısırırsa ya yani koparır. Evet. İşte çünkü bu, bu yapmış. Şimdi Davut değil mi bu? Davut başka kaç tane fazla sanıyorsun? Bir de bizim ne vardı? Çarlı vardı o kadar bildim. Bunlar çok tehlikeli hayvanlar çok da şey yapmamak lazım. Aman ne kadar sempatik falan filan. Ben yabancı kanallarda belgesel kanallarında seyrediyorum. Neler çok güçlüler bir kere. Çok falan, falan filan. dedikleri hayvan dünyasının daktaylı bu Oktay. Öyle söyleyeyim yani. Valla doğru. Acayip. Bu şimdi neredeydik? Kütahya mı dedim? Kayseri. Kayseri. <gülüyor> ha, gitti işte 14'ten 14 indik yani 15'e 15 15 indirttin <gülüyor> Oktay. Şu anda üçlüyü tamamladın 15'e indik yani. <gülüyor> Kütahya'nın pınarları var. Kayseri'de maymun... Da, Nereye var. kaçıyor acaba ya? Bir, bir, demek ki bir şey var. Dışarı yana maymun. kaçıyor. Bir hava güzel bir okta. Kayseri'de dün günlük güneşlik bir hava var. Zaten buna da şey vermişler. Çikolata ve meyve suyu ama kalitesiz yani biraz Abi, de, bu da şey ki, bu ne lan falan diye atmış Allah pekanı Ben bence, be, o, bence o yemeğe gidiyordur ya işte yemeğe çıkmış zaten Ya ben kaçmadım yani. ki yemeğe çıktım demiş. Yemeğe gitmiş o kızların bacaklarını ısırması falan beni böyle bilsinler yemeğe çıktımı bilmesinler diye yaptı bir şey gibi gel geldi bana. Kayseri, Kayseri Hayvanat Bahçesi'nde bilmiyoruz yani şimdi çok güvenlik zaafı var. Yer yerde olabilir. Hayvan sıkılıyor olabilir şimdi. Hayvanat bahçesi var, hayvanat bahçesi. Ankara'da mesela çok güzel atla zıpla bir tane şempanze var. Değilce mannasa orada, orada anlatacağız. şimdi oradan kaçsa mutluluğu atlama ve zıplama ile ölçtün. E maymun için başka maymun mutluluk endeksinde atlama zıplama başka ne vardır? Ha, neydi? Maymun mutluluk endeksinde. Maymun mutluluk endeksinde atlama ee, zıplama. Atlama zıplama olur mu ya? akrabalarıyla görüşme doğru birbirinin o, bitini ayıklama arkadaşlarıyla ile iletişim bit ayıklat örnek ayıklatma. olarak bir yani ayıklatma zaten biri. görüşmeye giriyor aslında yani ee, ne yok o, o iletişime giriyor Hayır canım maymunlar görüştükleri dediğin ne yapıyorlar oturup herhalde memleket meselesi konuşuyorlar ya. yan yana bir oturan yan yana oturup beraber sallanan beraber işte bağır çağır sesler çıkaran maymunlar da onlar illa ha, diyorsun, bitiren, beraber diyorsun tek beraber. sosyalleşmeleri şey değil ki ha, anladım <gülüyor> Tamam canım başka Birbirlerini şey... kafeslerinde ziyaret etme Birbirli... Biliyorsunuz maymun kafesleri geçişlidir Geçişli doğru bazen maymunlar gidiyor Mesela şeyler ne derler babunlar Şeylerin yanına gidiyor şempanze Senin bitini yerim ben değil Sırf şunu yapmak için Adama ne kadar güzel bir zemin hazırladığının farkında mıydı nokta Bangır bangır Ne geliyordu. bileyim ben hiç buraya geleceğini düşünmemiştim ya Ondan sonra bir hep aynı şeyi yemekten sıkılıyor olabilir aynı şey, Hep aynı şeyi de yemiyorlar ya Dünyanın hani hayvanat bahçesinde mı? sabit ya verilen şey. Olur mu canım dönem dönem sadece işte muz sezonu çalışıyor. Nasıl bizde hamsi dönemi e, tamam. çok güzel. Hayvanat o... bahçesinde gıda mühendisleri çalışıyor mu acaba? Yani veteriner değil gıda mühendisi. Pazartesi ne? fasulye gibi. Pazartesi fasulye gibi gıda mühendisinin de Pazartesi fasulye <gülüyor> indirgemende. de <gülüyor> derden kaçmadı. Ma balık elma. <gülüyor> öyle otlu gıda bölümünde yabalarla gelecekler şimdi. Onu verin bize. <gülüyor> vallahi verin. Zaten geldi. Hiç istemenize gerek yok. Biz geçerken bırakırız. Siz zahmet etmesinler buraya kadar. Ben otti gıdanın önüne bırakıyorum. Ben seni. de çıkarım vallahi. Zaten gergin ortamlık bir de şey olmasın diye. Tamam abi bana girin derim. Yani yani pa pazartesi May diye. Hay yani maymunların da, da şeyin kalori şey. hesabı bilmem ne tabii onların da vardır muhakkak bir kaidesi vardır. Pazartı eğer merak ediyorsun ama bu gıda ilken... mühendisinin nezaretinde mi oluyordur yoksa hayvanat bahçesindeki iki çalışan veteriner mi yapıyor gıda mi yapıyor onu merak ediyorum. Ben. Veteriner yapıyor. Tamam. <gülüyor> Keşke de biraz güven verseydim. <gülüyor> Valla benim maymunlarla empati kurabildiğim kadarıyla şunu ben şu anda hissediyorum. Maymunlarla ne? empati kuran adam. Ne kadar güzel bir şey ya. Daha güzel bir şey var mı bir hayvanla empati kurmak? Ama o kadar. %99 zaten yakınlık var. DNA olarak. Daha uzak bir şeyle kur empati. Hava atacaksan. Yiyorsan Hava git, atmak yiyorsa için de... iguana ile kur. Başka bir şeyle kur. Hava Ama atmak için. Maymunla empati hissediyor. herkes kurar. Kayseri'de. Tamam abi sen de kurarsın. Çok güzelsin. <gülüyor> Evet. En birinci sen misin Bir Ege? pide vermedikten sonra o Kayseri'de olduğunu ben şey diyebilir yani. Et... Ben Kayseri'de yaşadığımı hissedemiyorum abi. Haklı. Yani Kafesim özellikle böyle Etobur konuşan, hayvanlar. Böyle konuşan hayvan. Ben bir develi pidesi yemedikten sonra... Oranın da değil mi o? Bütün şehir hapurutun. Yanlış apuruklu... söyleriz falan ondan sonra sıkıntımız o Bakayım develi doğru. Develi pidesi doğru. Kayseri'nin değil mi ya? Tamam develi, Kayseri... Ben onu yemedikten sonra ben ha burada olmuşum ha gölbaşında. Yalnız başında hayvanlar paycısı yok diye orada pastırma yiyorlar mı mantı yiyorlar mı mantı yiyorlar mı evet yer yani, yani hayvanlar sonuçta verilirse yer Ver, vermezsen nereden i̇şte vermiyorlardır oradan vermiyorlar. vermiyorlar. kaçıyor hayvan hayvan kaçıyor Kayseri doya doya doya doya Acemi ilimi Kayseri hayvanat bahçesinde yaptım orada çok mantı çıkardı salı günlerinde mesela <gülüyor> çok güzel <gülüyor> bravo devam Allah bravo evet doğru sonra mı Erzurum'a gittin <gülüyor> işte sen sonra bunu Erzurum'a Erzurum transfer Erzurum ettiler sürdüler pardon bunu Erzurum'a sürdüler orada da kıtlamayı öğrenmiş. günaydın efendim Güzel günaydın. Bizi yapmadın. dinler misiniz dedi Angela Merkel Obama'ya. Dün bahsetmiştik. Evet. Hızlıca evet. bu olay büyüdü. Bütün dünyada bu konuşuluyor şimdi. Senin beni dinliyor Herkesi misin? dinlediği ortaya çıkmış Amerika'nın bu arada. Bütün dünyayla ilgili. O zaten konuşuluyordu da. O fix. Daha doğrusu Hiç Guardian gazetesi yazmış. Önce ülke ben İngilizcem için. olduğu için Anadolu Lisesi'nde hep Guardian. Ben bütün İngiliz gazetelerini şöyle bir bakarım. Telefonumuz y yine, var. Yine onu telefonlar da Telefonlar çalıyor. E çalıyor. Yo, ee, direkt telefon etti Angela Merkel. Bence demiş. de en doğrusunu yapıyor. Yani bu da güzel bir şey. Ege <gülüyor> Kayacan yayıncılık dinler. dünyasında neler yapıyor diyorsun sevgili dinleyiciler. Şöyle bir flashback vereyim size. <gülüyor> 10 saniye öncesinin flashback'i ama hemen vereyim. E, konuşmaları esnasında yaptı. Başarısız uçakları uçurma girişimini üzerimde gerçekleştiriyor. Bana uçak attı. Bana... <gülüyor> Bana uşak attı. <gülüyor> Özür dilerim Oktay. Sen de şahit oldun bu çirkin görüntüyü ama... Evet, ee, evet. Neyse ki ortaya çıktı. <gülüyor> <Ners, gülüyor> Neyse ki ortaya, ortaya çıktı. çıktı. Hiçbir şey vallahi. AB liderleri toplanıyormuş. Aradım mı aramadım diye bu Fatih terimin cep telefonu mesajı şeyine döndü. O ne ya Fatih terimin? Önder savun var öyle bir cep telefonu dinlenmesadesi. Dinlenme değil. Mesaj attı cevap vermedi falan toplanan derdimi vermedim. Bak telefonuma bak benim falan diye. Ha, şeyin başkan Fatih terim e ha, mesaj attı. Evet, attı mı atmadı mı oldu diye. Herkes toplanmış şimdi aradım mı dinliyormusun? O zaman bu olayı da Snyder çözer diyorsun yani. Valla bence de Snyder çöz. Snyderlerin drogba. ya Snyder bravo bak. Söylesin aç dinledi mi, dinlemedi mi diye. Bence her şeyi drop çözer. Snyder hepsini çözer. Bazısını çözer de Drogba kesin çözüm o ikinci yani aşır yani son çözüm Drogba. Çare Drogba. Son çare sloganını mı bulmaya çalışıyorsunuz? <gülüyor> tamam bulduk en nihayetinde bulduk. Neyse 14'ten haybeye düşmemişiz. Bugün AB liderleri ortak bir yanıt veriyormuş. Kime? Obama'ya mı? Obama'ya. Sen bizi dinlemedin biz zaten... siz kendimizi dinlettik. Yalnız Angela Merkel'in de telefonu eskiceymiş. Eskice. O yüzden dinlemeye ben yani şey, müsait kıyafetine mi? baksan zaten anlardın yani hiç. Öyle Angela Merkel'in böyle bir şey telefon kullanacağını... Koruması falan şeyi yok. Telefonda koruması bilmem ne hani böyle dinlemeye... Kılıf mılıf falan mı? Ee, <gülüyor> yere düşürüyorum <gülüyor> demiş. Hep köşeleri kırıldı ama ben kullanıyorum de, demiş. Büyük olsun demiş işte. Hayır yani sonuçta Angela Merkel de bir nevi aslında esnaf tipi insan. Çok yoğun çalışıyor. Nasıl ya söyle? Ya şansölye, söyleye de yani Almanya'da ağır çalıştığı dedirsen. için down-down sürekli düşürüyor. Aynen öyle. Hani ona bir telefon versen ya yani olmaz... O yüzden de eski telefon kullanması bence uygundur. Uygundur hem de helaldir. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüfekci Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sana severler Modern Sabahlar çok yakında bambaşka bir döneme girecek onun sinyallerini alıyor musunuz almiyor musunuz ne oluyor ya falan diyorsunuzdur belki ama Hı -hı. E, bunu o zaman en azından sinyal olarak alın evet diye müjdesini verelim buyursunlar diyelim sonra buyuralım böyle rezalet görülmedi Çinde sütanlı rezaleti sütanlı rezaleti derken hemen açıklayalım. Çin'in de zengin iş adamı ki biliyorsunuz Çin'in zengini de çok pis zengin oluyor. Valla felaket zengin oluyor. Yani, oligark mı? Oligark. Heh, Oktay ağzını seveyim senin. Öpmeden hoşlanmadığın için seviyorum abi, dikkat ettiysen. Ne ee, kadar incizim. Çok zarafet timsali diye geçerim. Ee, bir iş adamı yemek yediği lokantada aynı masada oturduğu şarkıcı kadına bir teklif yaptı. <gülüyor> Lütfen şarkı söylemez misiniz? Mesela bu şarkı kim söylüyor falan dedi. O da aslında bu işte Sezen'in şarkısı. O zaman bırak Sezen söylesin diye böyle güzel de bir lafı var. <gülüyor> ne oldu Ege? Ağzın yüzün oynamaya başladı. Şakala şaka öyle değil. Olay şöyle oldu. Şarkıcı Yeni doğum yapmıştı ee, ve e, şarkıcıdan kendisini emzirmesini istedi. Yoo doğum yaptığı da belli değil aslında öyle bir şey de yok. Şarkıcıdan kendisini emzirmesini. Kendi değil de bebek yok ortada... Ne anlatıyorsun sabah sabah ya? Kim yazıyor bunu gazete Hangi gazete böyle şey, haberleri şey? Öyle yapıyor? değilmiş ya bebek. Manyak manyak adamların haberini Bebek yok başıyorlar? bebek yok ortada bebek. Yok. Tamam, tamam onun şu anda, zaten. Şu anda çok güzel oldunmuşsun. Yabrum var annesinin sütü yok falan desse zaten bu haber değil. E, Vallahi adam lokantanın hı? içerisinde. Parasıyla değil mi sana demiş şu kadar teklif yapıyorum bana bunun karşılığı. Hala devam ediyor ya. <gülüyor> ben bu etkilendim haberden yani ben de haberden etkilenebiliyorum. Yani niye böyle bir şeyle karşılaşıyorum ki Allah Allah. Ondan sonra neyse lokantı diğerleri de fotoğrafta şu anda Çin'de sosyal medya. Çin'de ee... bir tek kitabın göğsünün yenmediğini biliyor muydunuz? Ben konuyu kapatmayı izliyorum. Öyle Çin... bir güzel bir yere geldin ki ya vallahi hoş geldin. Mezardayken bile servet kazandıran sanatçılar listesi yayınlandı. Hı hı. Ee, Forbes biliyorsunuz. Evet. Forbes dergisini hepimiz biliyoruz. Forbes. E, Forbes'un da 5 tane 6 tane konusu var galiba. Döndürüp döndürürüm. Mezarda kazananlar. kazananlar. Mezarda emeklilik diye de bir şey var. <gülüyor> Gerçi o Forbes'in değildi. Neyse o kadar bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Para kazandı kazandırıyor Allah dedin. Kime ee, kazandırıyor Allah Yakınlarına, yamaçlarına. Elvis mi, Beatles mi, Michael mı? Michael dedim. Jackson. Valla ee, Elvis mi en başta? İlk üçteki ikisini söyledin zaten Valla üçün ikisi diye geçer e, Ölüleri ilişkin bir yıllık kazanç Hakikaten yakınlarına, varislerine Çoluğuna, çocuğuna, anasına, babasına Michael Jackson en çok kazandırmış 160 milyon dolar kazandırmış Sırf geçen sene e, Bir yıllık kazancı bu Sonra hemen arkasında Elvis Presley geliyor zaten 55 milyon dolar Sırf geçen sene Hı -hı. Şimdi bir da şey sıkıntısı var tabi Adam çok, hayatta bölünüyor. olan var ya yani Hayatta olanlar takır takır o alıyor O yüzden ama Ringo ile Paul McCartney Biz ölsek bu listede bir numaraya çıkarız Diye düşünüyorlardır e Doğru, doğru. Yani Bence Harrison'da, Ringo düşünmüyordur da McCartney düşünüyordur bir, Bu ölse ben bir numaraya çıkarım Diye düşünüyordur o, Onun de, şeyi de var değil mi bir, bir sitede ben şey yapmıştım Hangisi en sona kalacak diye Ha evet. Paul McCartney en son, en, son kim en son kim ölecek diye. Bunların içinde en son Paul McCartney mi ölür, ölür yoksa Ringo mu ölür hepsi. Hep... Tabii ki Paul McCartney ya. Bunu, o hep herkesi bunu... gömer değil mi Paul McCartney? Tabii canım. Bizim için de böyle bir şey yapılabilir mi? Tabii ki bir karşılaştırmıyorum haşa böyle kendimizi de. Bizim için de aynı şey olabilir mi? Küçük bir site. Peki küçük sen üstüne. onu hazırlarsın küçük ya da. Al Alişan Balkoğu'yu Masa... hazırla. Al Alişan Balkoğu'yu hazırla. Üçümüz de öldükten sonra birisi merak edip girerse size bu neymiş ya falan. <gülüyor> Acaba hangisi öyle? o kayıtları da koymamışlar. <gülüyor> Saçma sopan pis. <gülüyor> <bir> şey <dedi. gülüyor> insanları... Sonuçta merak ediyorum abi. John Lennon valla sonlarda ya 12 milyon dolar kazandırıyor çevresine yakında. John Lennon hep şey yapıyor ya Paul McCartney ile beraber ya şarkılar. Yine yedinci ya. yarı, yarıya yarı yarıya gidiyor. Yarı tabi canım. Mesela hemen üstüne. Ama mi? öldüğünde de yarı yarıya gitmeyecek mi? Hani Yoko ölüyecek. Hanım mı alıyor şeyi? Yoko tabii Hanım Yoko Hanım alıyor. Yoko Hanım da oğlu var bir de. Ben kendim berbat şarkılar yapıyorum. Rahmetliliş yaptığı şarkılardan paramızı kazanıyoruz demiş. Öyle bir lüksümüz olsa biz de yapardık. Benim de çok güzel şarkı denemelerim olurdu yani. Albert Einstein. O hemen John dayı... Lennon'un altında 10 milyon dolar kazandırıyormuş. Nereden? O dilli fotoğrafından mı kazandırıyor acaba? Albert Einstein. Nereden kazandırıyor bilmiyorum. Patenti var mı Albert Einstein'ın Teori. Hiç. Teoriler, her teori konuşulduğu zaman kazanıyor mu ki Albert Einstein? E Tabii veriyor olmamız lazım. Biz de bayağı bir konuştuk aslında. Bizim de borcumuz çıkabilir. Ne zaman bir, bir yerde izafiyetlese bir Albert Einstein ödüyormuş şey lafından da olabilir. Üçüncüyü bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı lafını yerli yersiz adamlardan Şeyden da olabilir. O fotoelektrikle mi Nobel almıştı o? Neydi? Ee, Siz yapmışsınız ya o bölümü. Fotoelektrikli galiba. Fotoelektrikten evet galiba oradan bir Kır şey bakalım 70 gün onu hatırlamıyoruz ya. Bir de bizim Patenti. şeyimiz zayıf. Her ya. böyle şey kapı açıldığı zaman <gülüyor> sensörlü kapı açıldığı Tabii zaman Einstein'a 10 sent gidermiş. Yani öyle olsa zaten doğru söylüyorsun ya. Ama az gene 10 milyon dolar bir şey değil ya. Foto ne işi? be fayda. Bir yani. senede fayda. Onu sormadın bunun için. Ha ne Bu kadar zaman? ama bir senede. Etkilenmiş. Benim diğer futbolcudan çok kazanıyor. İnsan ihtiyaçlarını karşılar 10 milyon dolar e şey, temel ihtiyaçlarını şu karşılar. Şu an en popüler futbolculardan çok pek çok futbolcudan daha çok alıyor yani kazanıyor. Baba samjısı bir ailesine bakayım kimi gidiyormuş diye. Beyni, ölümü ve beyninin çalınması onu, onu, onu çocuğu yok değil mi ee, işte ona bakıyorum ya ailesi diye ee, bak bakayım bir ailesi yok. diye ailesine sevenlerine bir kez daha başsağlığı başsağlığı <gülüyor> modern sabahlar modern sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar, Modern Sabahlar burası, Modern Sabahlar Esprilerin harman olduğu, şakaların dertlere derman olduğu bir program Hoş geldiniz efendim bir kez daha A&B stüdyolarına Hoş bulduk efendim, hoş bulduk Bir haftayı daha nihayetlendirmenin haklı gururu üzerimize adeta yapıştı macera dolu bir haftaydı. Umarız güzel bir hafta sonuyla taşlanır. Güzel olacak mıymış bu hafta hava, sonu? Hava hafta sonu. var mı? Hava Yoksa... güzel. Hava güzel ama hani yaşayacaklarınızı biz garanti edemiyoruz dedi meteoroloji. Araba lan yaşanan şöyle bir şeyi ben anlatayım size. Bir sabah araba hikayesi. Bendeydi araba. Akşam gündüz bürgedeydi. Ben sabah bindiğimde arabada tatlı bir serinlik vardı. Meğer klima açılmış. <gülüyor> yani bir araba düşünün. Bir şehir düşünün. Gündüz soğuk hava kliması açılıyor. Sabah donuluyor. Keyifler, keyifleri doğuruyor. Yani keyiflerin ötesi birisi kalmıyor. Pastırma yazılı dedikleri bu mu işte? Manyak havası yani. Manyak havası denmez. Meteoroloji böyle şeylere özellikle kınama cezası getiriyor. Evet. manyak havası. Pastırma yazımı. Ha böyle. Pastırma yazısı manyaklaştırma falan değil Pastırma yazısını meteorolojide kullanmıyor ki. Hiç öyle kullanan yok. Son bir iki kişi kaldı. Ben sabah böyle böyle konuşanlar abi. "Bura ay şurada pastırma yazı denir" dedi adam. Bu adam meteorolojine vücut bulmuş hali benim gözümdüm. Şey mi? Popstarımız mı? Ha, o şey, meteoroloji şeyi gibi. Gökhan Abur mu? Gökhan abi. Evet, Gökhan Abur. He. Gökhan abi. Gökhan, Gökhan abi tiplemesi mısın? yaptı Vallahi Ege Kayacan az önce. Neyse yani meteorolojiyi... Seviyoruz şeylerse... Gökhan abiyi bu arada. Ayrıca, yani onda da saygıda kusur ettiysek hiç özür dilemeyi de... Rica ederim çocuklar hiç öyle almadım. <gülüyor> Bu arkadaş bizden değil Gökhan abi onu da şey yapalım Tam biz seni çok seviyoruz. Bu arada bugün yayına geldiği zaman da bir taklitle açmıştı Fahir hatırlıyorsun evet, Ege evet. dükkanı ondan sonra kapatırken de bir taklitle tamam. sabah sabah ünsüz taklidiyle açmıştı programı. 2014 benim yılım olacak onu söyleyeyim size Mugallit. taklit bombaları. Onu söyledi daha erken ya onu söylemek için. Daha hikaye bak. herkes hazırlasın. Daha 2014, 2014 benim yılım olacak diyenler ne düşünsünler. Ofisteki 2015. Ofisteki yeriniz kişiliğinizin aynısı. Hadi son. veda ben tamam. de şunu da verelim. Ya bunu da verelim de şey yapmasınlar. Yani bizim stüdyomuz A stüdyosuysa yani şey stüdyo ya ofisse evet. Benim Bizim yerim belli mikser. Ye Yekbali stüdyoya biz niye geçmiyoruz çocuklar? Ben Oktay'la artık aramızdaki bu duvarın da kalkmasını istiyorum. O yani. duvar ki o ya o cam. Abi cam mamda bu kalksın ya. Sen onu öyle gör ya. Gak, Sen niye şey yapıyorsun ya? Kalksın bu yani ben valla. Gak, gak seni... esprisi diyor. Gak, gak esprisini <gülüyor> yapacak. Masanın hangi yöne baktı? Seda dair pek çok ipucu veriyor. Masanın ne tarafa çeviriyorsun? Verev mi tutuyorsun odanda? Yön olarak söylesek kıble. Neydi? Ya hayatımdan... da şeye döndürüyorsun Neydi? Güney cephe Güney cephe, kuzey cephe neresi <gülüyor> Ben valla hiç ofisim olmadı ama olsaydı ben masamı kapıya ters çevirirdim. Ters mi çevirirdin? Ha pencereye dönük. Arkadan üflesinler Gelindi sürekli. Gelindi böyle şey gibi devlet dairesi gibi geldin efendim. <gülüyor> belki pencereyle kapı aynı tarafta dışarıda insanlar belki öyle bazısı bir ortamı var. Bazı pencereden gülüyor bazı. Ama bir şey giriyor. söyleyeyim mi mesela hafif bir bahar günü sen camı hafif aralımsın kapı açıldı ne oldu? Ne oldu? Cereyan yan kelime. Bravo. Cereyan nereye gitti? Senin enseye gitti. Çünkü neden? Sırtın kapıya dönük. Arkadan Ceren önden de böğrüne geldi. İstersen. Hem de hangi böğrüne? Bye bye, bye bye. Boş, Boş böğrüne geldi. Boş böğrüne geldi. Bir böğrüne Ne oldu? Yeneğiydi. Akşam eve gittin. Kanken öksürük. Kanken öksürük diye bir zaten hallenir bir şey mi ki? yaptın? Sen? Hayır, hallenirsin. Çünkü sürekli enseden birileri üflüyor sürekli. Hallenirsin nedir ya? İma halleniyor. <gül <gülüyor> Dinlemiyorum ki. Bence sadece burasını dinledim de ondan. Son kelimeleri duyuyorum. Göre şey yani bir haller olur sana. Olur. Yoldan Bak, geçenleri görebilecek... Hep son burada kelimeden burada şey konuşayım. Evet, Yol mesela yoldan geçenleri görebilecek bir açıyla yan oturanlar... Mesela bu adam, Fahir. Çünkü Hı -hı. pencereye doğru dedi ya. Hı -hı. Verev ya. Verev oturuyor <gülüyor> hem de. E, i̇lkel bir içgüdüyle pusuya düşmekten kaçınıyorlarmış. Seni ilkel <gülüyor> pusuya düştüğüm... <gülüyor> <gülüyor> bir yere girdim pusu var mı burada pusu sen ondan şeyden de rahatsız oluyorsun değil mi adisyonu girerken bakılmasından tabi şey ben benim hayatta en <gülüyor> korktuğum ondan. şey pusudur. pusu adamın en korktuğu şey pusu oldu ortaya çıktı demek ki benim atalarımdan bazıları pusu bu kişiler kendilerini tıza... ve sana genetik olarak aktarılmış e, çok da daha yani çevredekiler evrim sürecinde pusu da tıkır tıkır dökülürken benim matalarım pusuya karşı önlemini alarak bugünlere kadar gelmişler ve o gelenlerinizi işlemişler. Ve sen bir yerde askerde, pusu en, varsa hemen askerde en sevdiğin ders pusu ve pusuya karşı koyma değil miydi? Evet. Bir orada madalya almıştım ben. <gülüyor> pusu. Komutanım pusu ve pusuya karşı koymayı ben anlatacağım dedim. Ondan sonra en iyi yer dur bir dakika bu kişiler kendilerine tuzak kurabilecekleri kurulabileceğini düşünüyormuş. Bir yer daha verelim de ee, bir şey oldu. Araştırma olduğu ortaya çıksın. En iyi yer ofisin ön cephesindeki köşe. O ne demek ya? Önün neresi ofisin? Devam tamam. et. Güney cephe yani. <gülüyor> Çünkü biliyorsun Bu, bütün ofisler nasıl yani. karınca yuvalarının kapıları nereye bakar? Kuzey mi? Kuzeye bakar. Yok güneye mi bakar? <gülüyor> diye? Kuzeye bakar. Kuzeye, kuzeye bakar, bakar. ben hiç öyle de şey görmedim. Hayır canım kapı oraya bakmıyor. Oradan çıkan kumları kuzeye doğru yığıyorlar. Bir de kessin diye. Tamam kessin. Halbuki ben atalarım karınca olsaydı şeyden kudaydan pufun gelir. <gülüyor> Eee tamam açıklıyordun. Ofislerde. Sen nefise... açıkladığını mı düşünüyordun? Hayır, ya? Ofislerde... <gülüyor> ha? Hayır olur mu? Şunu anlatıyorum. Bütün ofislerin e, ön cephesi de güneye bakar. O yüzden bütün güneye hangi dedin? Güney cephede köşe sol köşeye. Sen onu gözünde canlandıramadın da noter gibi düşün. Ha. Noter dairesine girdin Tam böyle. Girdin. Kapıdan girdin yayla gibi bir şey ya. Tamam. Orada bir tane köşe. Hangi köşeymiş? Noterin olduğu köşe. En iyi yeri noter Yüzünün olduğu olur. köşe mi? Orası işte. Ne, neymiş o peki? Neyi gösteriyormuş karakter olarak? Orası e, dış şeye açık olduğunu gösteriyor. Ama Pufu. Pufu. Sen dış, pusuyu, falan da Pufu. İşte tuzak soru buradaydı. Bu arada Karataycı kimdi? Ben. Uyamızda. Ben. Şatkan. E, o zaman kitabını almak durumundasın herhalde. Yeni, kitabım Al, çıktı. Yeni kitabı çıktı. Beslenmenin 14-6 kuralı. Alacağım kuraları. ve sana, sizlere de hediye edeceğim. Sana demiyorum. Sadece Ege sana da istersen. Gerçi sen Dukancısın ama. Dükancıyım ben. Doktor sen necinin? Ezelden. Ben Esra'cıyım. Oktay butik biraz. Butik çalışıyorsun <gülüyor> Butik anlıyor. çalışıyorum. Benim Esra Hanım ya. Esra Ben de... E, Dediğini can, de, bir, bir değil ben ikiletmemeye de çalışıyorum yani. yani. E, i̇kiletme zaten. Ne diyorsa onu yap. Sen de Canancısın değil mi? Ben de Canancıyım ve şu son dönemde de bayağı etkisini gördüm. İngiltere'den dün yağ yiyin diye bir açıklama geldi ya. Tereyağı. Tereyağı yiyin diye. Ben yemedim ee, üstüme sürdüm. Canan söyleyeyim. hocamızı gördüm ben bir televizyonda. Ben bunu yıllar önce söyledim diye. Hem de kaç Çok. yıl önce söyledi. 40 yıl önce söylemiş. Yani... Biz eskiden beri Karataycıymışız da birimiz yokmuş ya. Vallahi bizim ev öyleydi zaten yani. O yüzden Canan Hoca bizim için bir aile dostu. Bebeğine ah, bebe abim. bisküvisi yedirme diyor mesela Canan Hoca. Bebe amca. bisküvi yedirmeyin tabii canım nereden çıkın? Bebeği bisküvisiniz siz kendiniz yiyin. O çok güzel oluyor değil mi Ege sütle Sen yemişsindir. Hiç ne? anlamamışsın sen Canan Hanım'ı. Ya yeme canım yeme ben anladım. Şeker diyor orayından farksız diyor. E tamam canım ara ara kullanmak da lazım yani. Ya lazım değil diye <gülüyor> işte kadar. Ara ara dedim ya. Hiç ihtiyaç yok diyor ben ya. Nasıl sen de bazen işte ara ara şeytanı uyarak ara ara oroyu <gülüyor> alırım. Şekerimi alırım. Bence bu konuşmalarımızı bir iki gün düşünelim. Bir gün bir Canan Karatay'ı biz programa konuk edesek. Vallahi ben bu kadar sevdiğimizi söylememize rağmen bir ağzımızı, burnumuzu kırıp şu stüdyoda. Lafıyla dövsek. O elleri vurdukça öperim elleri. Öyle söyleyeyim size. Yani ona şey yapalım. 2 gün öpüyor bu ters ona da daha sert. <gülüyor> Aldığı yediliği. Şak şak şak şak. Evet. O zaman modern savaşların bitmesinin gururunu hep birlikte yaşayalım sevgili dinleyiciler. Güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Pazartesi görüşmek dileğiyle. Otchakalau. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.